Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan soru geldi. Diyor: "Hocam biz hadislerde duyuyoruz bey' bi bey'atin. Yani çi satış bir bir e, alışverişte çi satış olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu yasaklamıştır. Bazı alimler de diyorlar ki bunun anlamı geliyor ki bizim meşhur taksitle satışlardır. Çünkü bunun anlamı budur." içi satıştaçi alışverişte bir satışın anlamı sene sattım bunu bu maddeyi sene verdim 10 liraya taksitle peşin alsan 7 liraya bu bu mu anlamı yoksa bunu nasıl anlayacağız <gülüyor> Evet Elhamdülillah bu dedikleri görüş arkadaşın sorduğu görüş taksitle satan görüş bu doğru değil. Bütün alimlerimiz dört mezhep bile dahil bugüne kadar Müslümanlar şu bu icmacibi yapmışlar. Ne? Böyle alışveriş caizdir. Taksit alışverişleri caizdir. Dört mezhepte de. Ha cünde değil. Eskiden bugüne kadar. Böyle bir alışverişin caiz olmadığıyla bu hadisten ortaya çıkmaz. Bunu diyen var ise de bazı alimler hata yapmışlar. Bunun peşinde gidenler de hata yapıyorlar. Olar ilim telebesi iseler, aynen o hatayı tekrar ediyorlar. İlim telebesi değilseler, aydın iseler, yani diplomaları var, zannediyorlar, kendileri ilim telebeleridir, hata üzerine hata yapıyorlar. <gülüyor> doğrusu olan, doğrusu olan, e, bu hadisten, bu anlaşılmıyor. Hadisten anlaşılan, İçi satışta bir satış olan. Yani sen adama bir arabayı meselen deelim, satıyorsun on bine. Ondan sonra aynen adam arabayı sene devir yapıyor, Satıyor 8 liraya peşin parayla. Birincide de taksitlen ona satıyorsun ona peşin parayla sen ondan 7'de ye'yen 8 alıyorsun. İşte bu yasaktır. Rasulullah'ın, kastettiği hadisin kastettiği bütün alimlerin kastettiği bu budur. <gülüyor> Çünkü taksitle alışverişin e, ten ilgili bir sürü hadisler var. O hadislerden de Hazreti Ayşe anamız Hazreti Ayşe anamızdan bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir Yahudiden yiyecek aldı ya, yanına rehin olarak e, zırhını koydu. Vasaire bunun gibi Buhari'de de var bazı hadisler geçiyor. Hazreti Ayşe'den başka e, başka sahabilerden kısacası alimler dört mezhep bu konuda dört mezhep bu konuda ittifak etmişler. Alışveriş taksitle caizdir bir mahsuru yoktur. Bunu diyen de olmaz diyen de yanlış yapıyor yanlış yapıyor. Çünkü bunu diyen alimler neye De e istinad etmişler? Bir sürü delillere. Ayet ve hadislere. Mesela Bakara şurası 275'te "Ehalallahu'l-bey". Bey'tir bu. Bu satıştır. Adam diyor sana kardeşim taksitlen aldım bunu 10 liraya al alırsın. Ama peşin verdim bana bunu 7 liraya. Burada hiç satış bir satışta yoktur. Müşteri serbesttir. Birini seçecek. O zaman niye ki satış oldu? Olmadı. Yen de müşteri hiç almayacak. Çekip gidecek. Satış yoktur. Sonra Nise 29'da Ya eyyuhallezine emenu ey iman ederler la te'ekul amualekum beynekum bil batili Batıl yere mallarınızı yemeyin. E bu batıl yere değil. Alışveriştir. Adam seçim hakkı verir sana. Diyor ben ki ben sana peşin parayla versem o peşin parayı değerlendiririm. Ama peşin parayla sana vermesem benim param su oluyor enflasyon değeri. Ondan sonra ayet ne diyor? İlla en ticareten an tarad minkum. Nisa surası 29'da ayet diyor ki, alışveriş sizin arasında bir rızalıkla ne olsa. E bu rızalıktır. Alan razı, satan razı. İçinde de faiz yoktur. Ne için bu e, caiz olmasın? İşte İbn Abbas'tan da bir hadis var. Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gel geldiğinde aynen Tamır hurma satışlarında bir böyle mesele vardır. Burada da aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi yanlış var ise düzelt İbn Abbas diyor. Ama diğer meseleleri ikrar et. Bu da neye delalettir? Bunun caiz olmasını. Bu e, bey icmalen taksit satışı e, neye benzer? Sahabenin ikrar ettiği satışlara, Resulullah'ın ikrar ettiği satışlara benzer. Onun için alimler de buna cevaz vermişler. Bir kadar da Müslümanlar bu konuda icma etmişler, amel üzerine de yürümüşler. Onun için bu konuda hiçbir sorun yoktur Allah'ın izniyle. Arkadaşlar taksitle, gönül razılığıyla evvelallah inşallah alırlar. Sakdan soldan duydukları sözlere yani e, itibar etmezler demiyorum. Bir alimin iştihadidir. O o alim ne kadar büyüyse o alimdir, iştihad eder. Her alimin iştihadı doğru diye bir granti yoktur. Ama kimin doğru giripti var ümmetin genelinin cumhur icma etmişse bir mesele üzerine ellerinde de delil var İsa ha cumhur bir mesele üzerine icma etmiş o meselede de delil yok ise bu itibarlar alınır mı alınmaz neden alınmaz çünkü nasıl muhalefettir e Burada nasıl muhalefet yoktur kendileri bir nas getiriyorlar işte bu da te bundan tevil ediyorlar ondan nasıl nasıl kendi tevillerine göre kabul ediyorlar. E alimler de cumhur ulema bunu da kabul etmediğine göre. O zaman biz gönül rahatlığıyla dört mezhebin peşinde gideriz. Alimlerin peşinde gideriz. Bir de o medreseye deriz ya bu İbni Kayyim ondan önce hocası İbni Teymiye vesaire bu türlü selef alimleri, bu türlü selef metodlu alimleri bunu kabul ettikten sonra e, Büçünde bir, bir alim çıksa, e, işkade etse, ne kadar büyük alim ise de başımız üzerinde yeri var. Bu konuda olmaz deriz. Nasıl Abu Hanife, rahimahullah, büyük alimdir, bilçemiyidir, olmasa olmazımızdır. Ama iman meselesinde, ehl-i Sünnete muhalefet ederken dürüz ona, kusura bakma, ey imami azam, bu konuda sene uymuyoruz. O da. İmam-ı Azam'ın hefif, çok az iman meselesinde bir ihtilafı var. Ama ondan sonra gelenler ne yapmışlar? Bunu baya ne yapmışlar? Selefin, sahabenin, tabiinin dört imam metodundan uzağa götürmüşler. Neyle? İmamın öyle bir kapıyı aralamakla. İşte bu şeytanın işidir. Ondan dolayı arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim burada. Bu da şudur, eskiler bulmayanı yeniler bulamaz. Öyle bir şey olamaz. Yenilerin işi yeni nazilelerde, yeni müşkületlerde doğru ilimle fetva vermektir. Eski olan ilimleri yeni sen gelip fıkıh katamazsın. Biliyoruz bazı ilahiyetçiler var çıkıyorlar televizyonlarda. Diyorlar biz de Arapca biliyoruz. Kalkıyorlar ne yapıyorlar? Diyorlar biz Arapçadan Kur'an'dan mı anlıyoruz. Evet anlıyorsunuz güzel. Bakıyoruz o anladıkları dört mezhebe ümmetin icmağine terstir. Bu anlış nedir? Bunu kabul eder miyiz biz? Her ağzı olanı ilmini kabul etsek biz yandık. Dinimiz değişilir. Yahudi Hristiyan gibi oluruz. Ama bizde bir mihenk taşı var. Asas var, temel var. O da nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izinde giden, sahaba, tabiin, atba tabiin, onların peşinde gideriz. Bular dalalat üzerine icma etmezler. Evet, taksit meselesinde arkadaşlar, Gönül razılığıyla taksidi, taksitle alışveriş olur. Çi satışta, e, bir, bir satışta çi alışveriş, o nedir? O dediğimiz gibidir. Satıyorsun adama taksitle sonradan peşin alıyorsun onunla. Bu taksit taksit alışverişiyle. Çi bütün insanlar gidip mağazalarda taksitle alışveriş yapıyorlar. Bununla ne yakından ne uzaktan ilişkisi var. Biz hocalarımızdan böyle öğrendik. Bunu da nakletmeye böyle mükellefiz. Velhamdülillahi rabbil alamin.